Eser. Gazoz Ağacı Sabahattin Kudret Aksal bir uykuya dalmış gibidir kendi kendine. Ama bir delikanlının bir kıza tutulduğu havadisi yayılmaya görsün. Dedikodu her eve hayatın yenilmemiş, taze, pırıl pırıl gösterisi olarak girer. Birinin birine sevdalandığı haberi bereket gibi, yağmur gibi karşılanır. Bir dirilik çoktan beri özlenen bir dirilik getirir gönüllere. Merhaba sevgili dinleyenler. Bu satırlar Gazoz Ağacı adlı hikaye kitabından. Kitabın yazarı Sabahattin Kudret Aksal. Kitap birbirinden akıcı, gerçek ve samimi 10 hikayeden oluşuyor. Kitaba ismini veren Gazoz Ağacı hikayesiyle başlayalım. Gazoz Ağacı, İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşanan bir aşk hikayesinin adı. Gazoz Ağacı, aşık gençlerden birinin lakabı, arkadaşlarının ona taktıkları bir isim. Gelin bu lakabı nereden aldığını dinleyelim. Saim'in kahvenin karşısındaki pembe boyalı evin kızına tutulduğu haberi de böyle karşılandı. Anahtar deliklerinden giren hava gibi, rüzgar gibi her eve yayıldı, içleri ısıttı, hayalleri günlerce oyaladı durdu. Günün on saatine yakın bir zaman Hacı Emin'in kahvesinde kağıt oynayan Saim, boyuna cumbada görünen o bir içim su kıza neden sevdalanmasın? Bunca oyunu kaybettiyse onun yüzünden olmayacak zamanda pencerede görünüp kaybolması yüzünden, bir saatte tam üç kere entaresini değiştirmesi yüzünden, yoğurtçu diye bağırıp yine de gözünü kahveden ayırmaması yüzünden. O kız olmasaydı ya da evleri kahvenin karşısında olmasaydı, bu oyuna pencereleri açıp kapamasaydı, Saim her oyunda yenilir, adı gazoz ağacına çıkar mıydı? Bir gün yabancı biri gelmişti kahveye, oturur oturmaz garsona, ''Evladım.'' Çabuk bir gazoz bana, yandım demişti de Saim'in arkadaşlarından biri Saim'i göstererek. Gazoz ağacı burada, oyna bir el pişbirini, iç gazozunu. Oynadığı kağıt oyunlarında sürekli yenilen Saim'in adı gazoz ağacına böyle çıkar. Saim, melahati duyduğu sevdadan dolayı sürekli yenilir. Çünkü hep aklı ondadır. Ondan ayrı kalmaya dayanamadığı için bir fabrikada iş bulur ve küçük bir ev tutar. Sonra tutar kolundan melahati bu eve getirir. Birlikte yaşamaya başlarlar ama bu birliktelik hiç de umdukları gibi gitmez. Ama olmamıştı işte. Biri bile olmamıştı sevdallanacağı birlikte kaçacağı adamı yanlış seçtiği için, bir sürü roman okuduğu, bir sürü film gördüğü, yine de acemi olduğu için olmamıştı. Saim'den aşık olur muydu? Olmamıştı. Yarın koca da olmayacaktı. Sonra aylar geçtiği halde hala nikah sözünü de açmıyordu. Her erkek, kadın yüreğini anlayamaz derdi mahalledeki arkadaşları. Ne doğru sözmüş meğerse. Sanki Saim'i düşünerek, Saim'i göz önünde tutarak söylenmiş bir söz. Sanki Melahat'te ne vardı? Gündüzleri sabahtan akşama kadar fabrikada iyice yoruluyor, geceleri de sinemada bir insan kalabalığının arasında uyukluyordu. Sonra dünyadan büsbütün ayrılmış gibi bir apartmanın en üst katında, taraçadan devşirilmiş, İçinde rüzgarların at koşturduğu bir odada hiç alışmadığı bir biçimde gece geçiriyordu. Oysa ki mahallede ne oyunlar oynanıyor, ne şakalar yapılıyordu. Birlikteliklerinden iki genç de aradıklarını bulamaz. Peki ne yapacaklar? Tekrar mahallelerine geri mi dönecekler? Hikayenin sonu da ismi gibi şaşırtıcı. Okuyunca iki gencin hayatlarının nereden nereye savrulduğuna şahit olacaksınız. Şimdi de yazar Sabahattin Kudret Aksal'ın hayat hikayesine şöyle kısaca bir göz atalım. Sabahattin Kudret 1920 yılında İstanbul'da doğdu. Özel Işık Lisesi'ni ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünü bitirdi. Birkaç yıl liselerde felsefe öğretmenliği yaptı. Konservatuvar Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Belediyede Müfettişlik yaptığı işlerden bazıları. Sabahattin Kudret Aksal, edebiyatımızın önemli yazarlarından. O, düz yazılarından başka yazdığı şiirleriyle de önemli bir kişilik. İlk şiiri 1938'de Varlık dergisinde, ilk öyküsü 1940'ta Küllük dergisinde çıktı. Şiirlerinde kent insanlarının gündelik ilişkilerini, çatışmaya varan tartışmalarını ele aldı. Öykü ve oyunlarında ise psikolojik ögeleri ve biçim arayışlarını öne çıkardı. Sanat üzerine yazılar ve çevirler de yapan yazar, 1993 yılında İstanbul'da hayata veda etti. Eserlerinden bazıları, Yaralı Hayvan, Evin Üstündeki Bulut, Bir Odada Üç Ayna, Geçmişle Gelecektir. Refik Bey, yokuşun yarısına gelince şöyle bir durdu, etrafına bakındı. Camlar tozlu, küçücük mahalle bakkalının karşısındaki yangın yerinin arkasından deniz görünüyordu. Mendiliyle terini kuruladı. Yıllardan beri her akşam işinden dönerken burada bir iki dakika mola verir. Uzaktan görünen denize, gemilere gözü takılırdı. Yorgunluğunu biraz olsun giderdiğini anlayınca yokuşun ikinci yarısına çıkmaya hazırlanırdı. Evet, dinlediğiniz bu satırlar da kitapta yer alan bir diğer hikayeden. Hikayenin adı Geceye Doğru. Hikaye, bir babanın geçmişine yaptığı yolculuğu ve çocukları için duyduğu kaygıları içeriyor. Refik Bey kalktı, yine yukarıya çıktı ve penceresinin önündeki koltuğa oturdu. Bir iki dakika sonra Nurten kahvesini getirdi. Kahvesini alırken şöyle kaçamak bir bakışla Nurten'i süzdü. Pekala güzel sayılabilirdi. Uzunca boylu, sarışın, açık renk gözlüydü. Giydiği şu kocaman mor çiçekli emprime ne kadar da yakışıyordu. Ama 28 yaşına geldiği halde evlenmemişti hala. İsteyeni olmadığından değil, kimseyi beğenmediğinden, kimseyi kendine uygun bulmadığından evlenmemişti. Evlenmemesinin Refik Bey için bir önemi yoktu ama geçenlerde aldığı imzasız mektup baya canını sıkmıştı. Nurten'in evli, hali vakti yerinde bir adamla gezdiği yazıyordu. Mektubu alır almaz çok üzülmüş, önce karısını açmak istememiş fakat bu sıkıntıyı tek başına çekmeye katlanamayarak, Nazime Hanım'ı uyandırarak derdini açmıştı. Kızından yana kaygılanmasına isimsiz bir mektup yol açar. Oğluysa futbol oynayacağım diye sürekli evin dışındadır. Kulüpten çağırıyorlar der, olur olmaz saatlerde gider. Oğlu için de bu yüzden içi içini kemirir. Sevgili dinleyenler, hikayenin sonunda çocukları için duyduğu endişelerin yerli mi yersiz mi olduğunu göreceksiniz. Şimdi kitapta yer alan bir başka hikayeyi dinleyelim. <gülüyor> Denizden hayli içeride, soğuk, kupkuru bir kara şehrinde bir zamanlar 7-8 ay kadar kaldım. O güne dek deniz kenarında yaşamış olduğum için birçok şeyler yabancı, tuhaf gelirdi bana. Anılarımı sorarsanız bugün bile hala o kupkuru havada ekmeğin daha bir lezzeti vardı. Sonra insan da hayli güçlü, hareketli, canlı duyuyordu kendini. Düşünün ki her sabah altıda en geç altı buçukta uyanıyor... Yatakta oyalanmadan hemen kalkıyordum. En soğuk günlerde bile sobayı yakmaya vakit bulamadan hemen hazırlanıyor, çoğu kez kahvaltı etmeden sokağa çıkıyordum. Çalıştığım yer şehrin dışında, üstelik de uzaktı. Bense sekiz buçağa doğru işimin başında bulunmalıydım. Sonra bir dakika olsun düşünmeye, kendi kendimi dinlemeye vakit bulamadan beş buçuk altıya kadar çalışıyordum. Öğle yemeği paydostlarının ne kadar çabuk, kendilerini doyurmadan geçtiğini söylemeye gerek yok. Bir saate yakın bir otobüs yolculuğundan sonra şehre döndüğümüzde havayı kararmış, evlerin olsunun sokakların olsunun ışıklarını yanmış bulurdum. Bana da en çok bu dokunurdu. Bir başka türlüsü adındaki bu hikayenin kahramanı doğup büyüdüğü şehrin uzağında bir yaşam sürerken… Hayatını sorgular. Doğduğu şehrin sokaklarını, dostlarını özler. Kuru havalı bu uzak kente kurduğu benzeri hayatı doğduğu şehirde de kurabileceğini fark eder. Belki gittiğinde bu sefer de bu şehri özleyecektir ama elinden bir şey gelmez. içindeki özleme yenik düşer ve harekete geçer. Böyle deyince düşünceler gelip buraya dayanınca her şeyden vazgeçerek, her şeyi bırakarak ver elini çocukluğumun, ilk gençliğimin, avareliklerimin şehri demekten başka çare yok. Başka çare olmayınca ben de öyle yaptım. Ertesi günü dilediğim yerde biraz geç olsa bile bir iş bulabileceğimi yüreğimden kalkıp boğazımı tıkayan bir heyecan içinde düşündüm. Sonra bir kağıda iki üç satırla özür dilercesine bir şeyler yazdım. Gereken kimsenin masasının üstüne bıraktım. Halimden sevincimi anlamışlar gibi bu sebepsiz görünebilecek işten ayrılmayı önlemek istemediler bile. Sadece iyi dilekler bildiren iyi niyetli birkaç söz her zaman rastlandığı gibi. O kadar. Sevgili dinleyenler, Doğup büyüdüğü şehre dönünce onun neyin beklediğini okuyunca göreceksiniz. Bir insanın nerede yaşamasının onun için iyi olacağını, şehirlerin ve yaşamların ne kadar iç içe olduğunu anlayacaksınız. Kitapta yer alan başka bir hikayede sokaklarla ilgili. Bizim olan sokaklar adlı hikayede de diğer hikayelerde olduğu gibi geçmişe doğru bir yolculuk var. Hikaye kahramanının gençliğine yaptığı bir yolculuk. Lisenin son sınıfında bulunduğumuz sıralarda bu sokaklar bize ne kadar aydınlık, geniş, rahat görünmüştü. Kaç yaz gecesi el ayak çekildikten sonra bitmez tükenmez konuşmaların sonunu bir türlü getiremeyerek yürümüştük. Ne mi konuşurduk, neler konuşmazdık ki? Bir dergideki yazıdan, metafizik konulardan, son günlerde aklımızdan eksik edemediğimiz bir kızdan, ailelerimizden, arkadaşlarımızdan, filmlerden. Daha bunlara benzer nelerden konuşurduk, konuşurduk da vaktin gece yarısını geçtiğini anlamazdık bile. Dünyayı tanımak kadar eşsiz bir şey yok muhakkak. Çocuğun eliyle, diliyle, masaları, iskemleleri, pencereleri, ateşi, suyu öğrendiği... 3-5 yaşlarından sonra ikinci bir dünyayı tanımak 16-17 yaşlarında başlar bence. Sözünü ettiğim bu gecelerden biriydi. O okul tatili gününü nasıl geçirdiğimi hatırlamıyorum şimdi. Akşam yemeğini yer yemez sokağa çıktım. O geçmiş yaz gecelerinde ne vakit sokağa çıktımsa içimi dünyada var olmanın, nefes alıp vermenin tadı doldurmuştu. Hikayenin kahramanı gençlik dönemlerini, arkadaşlarını özlemle anar. O yıllarda bir kahvede arkadaşlarıyla beraber tanıştığı orta yaşın üstündeki bir kadını anlatır. 12'ye doğru kalktı. Etrafına bakındı. Garson görünürde yoktu. Aşağıda Kahve ocağına inmiş olacaktı. Bir de sigara vardı ağzında. Yanmamış bir sigara. Önümüzden geçerken kibrit arıyor gibi yaptı. Belki de gerçekten kibrit arıyordu. Bu kibrit arama faslı ahbap olmak için bir bahane ise şaşırtıcıydı. Çocukluk yaşının sonunu, gençlik yaşının başlangıcını yaşayan bizimle ahbap olmaktan ne çıkardı? İstemiş miydi, istememiş miydi bilmiyorum ama bu kibrit vesilesiyle ahbap olmuştuk. Kitapta yer alan bir diğer hikayede yazar, vapur beklerken kahramanın aklından geçenleri anlatıyor. Yazar, her hikayesinde olduğu gibi Meydan adlı bu hikayesinde de günlük olaylardan derin öyküler çıkarıyor. Şimdi bütün bunlar geçmiş zamanlardı. Bütün bunlardan iki yıl sonra ben yine aynı meydanda geciken bir vapuru beklerken bütün geçmiş zamanlarımı, bu güzel havayı, insanları, sandalları, kuşları, İstanbul'u ne kadar çok seviyorum. Bütün bunların halinden, derdinden, neşesinden anlıyorum. Geciken bir vapur insanın hatıralarının içinde avınmasına vesile oluyor. Neredeyse mutluluk diyebileceğim bir duygu içimizde beliriveriyor. Sonra niçin insanları seyrederek mutlu olmayı beceremeyiz? Kulak konukluğundan bir tad alırız da insanları tanımayı bilmediğimiz için onları seyretmekten pek bir şey anlamayız. Ama niçin? Çalışalım bir kere. Belki olur, belki olmaz. O başka iş. Göz konukluğunun da bir tadı vardır. Sonraları bunun da tiryakisi olur insan. Sevgili dinleyenler, Sabahattin Kudret Aksal'ın Gazoz Ağacı adlı hikaye kitabı çok akıcı, duru bir dile sahip. Okurken nasıl bittiğini fark edemeyecek ve yazarın gözünden çok çeşitli insan hallerine şahit olacaksınız. Başka bir programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Edebiyatla kalın.